Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillahi nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve seyyiât amâlina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hâde lehu. Ve eşhedü en la ilâhe illallah ve ehduhu lâ şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlühü. 106. hal tercümesi Davud bin el Husayn. Cemaat yani kütübi sita rivayet etmiştir. Meşhur Sika karşı çıkılan e, bazı garip rivayetleri var demiş Zehebi. İbnül Medini dedi ki ikrimeden rivayet ettikleri münkerdir demiş. Ebu Hatim de Şayet Malik ondan rivayette bulunmasaydı ben onun rivayetlerini terk ederdim demiş. Demek ki Malik ondan rivayet etmiş. Aman Malik. i̇bn ne dedi ki biz onun rivayetinden sakınırdık. Ebu razi de Leyin demiş. Gevşek demiş. Zehebi'nin aktardıkları böyle. Davud bin el Husayn el Emevi Estağfurullah. El Umevi ötreyle okunuyormuş el-Umevi Umeyye oğullarına nispetle onların azatlısıymış Ebu Süleyman el-Medini künyesi ve nispesi Hicri 135 senesinde vefat etmiştir 76 yaşındayken Buhari'de Araya yani ödünç babında bir tane hadisi varmış yine Müslim'de de bir tane hadisi var İkrimeden, Abdurrahman el-Arec'den Nafi'den ve başkalarından rivayet etmiştir. Kendisinden Malik Muhammed bin Cafer bin Ebi Kesir İbn-i ve başkaları rivayet etmişler. İbn-i Mayn İbn-i el-İcli Sika dediler. İbn-i dedi ki Davud bin el-Husayn Husayn bana rivayet etti. O Sika'ydı. Yani İbn Sa'd da onu tevsik ediyor. İbn Şahin es Ahmet bin Salih dedi ki o sıka ve sıdk ehlindendir dedi. Nesai onda sakınca yok dedi. Leyseli dedi. İbnadi Salih'ül Hadis. Eğer ondan eee anhu sıka. Eğer kendisinden rivayet eden kişi Sika ise o Salih'ül Hadis'tir dedi. İbn Ban onu Sikat'ta zikretti ve Aşırı gidenlerin mezhebindeydi, dedi İbn-i Yani harcileri kastediyor burada. Gelsenize. Ha. Ha. Ve şöyle demiş. E, mutlak olarak onun hadisini terk eden kimse yanılır. Bunu İbn-i söylüyor. E, çünkü o bidatine davetçi değildi. Ebu Davud da şeyhlerinden yaptığı rivayetleri müstakimdir, düzgündür. İkrim rivayetleri münkerdir demiş. İkrim eden münker rivayetlerde bulunmuştur. Cerhe gelince Zehebi'nin zikrettiklerine ek olarak Es-Saci münkerül hadis demiş. Harcilerin görüşüyle itam edilmiştir. Demiş Sadece. Netice olarak Sika'dır, kaderidir. Sadece İkrimeden rivayetleri hususunda ondan sakınılır. Onun dışında Sika. Çünkü ondan çokça zayıf rivayette bulunmuş ikrim eden. Bunun da sebebi zikredilmemiştir. Yani İkrimeden rivayetleri niye münker? Bunun sebebi zikredilmemiş. Acaba i̇bn Adi'nin işaret ettiği gibi ondan rivayette bulunanlar sebebiyle mi? Allah bilir. Ama biz şunu biliyoruz. Onun vasıtası ekrime'den gelen rivayetler demek ki zayıf, karşı çıkılan rivayetler. Bazı eşya şey bazı rivayetlerde tek kalması onun sıkalına zarar vermez. E, mezhebinin kötülüğü de etkilemez davetçi olmalı sürece sikalığını. Mizanda Meşhur muaddis deniliyor. Bazı rivayetlerde tek kaldı demiş. Ve tefsik ile amel işaret etmiş. Muğni'de saduk yugrib denilmiş. Yani tek kaldığı rivayetlerde bulunur. Pek çok kimse onu sika buldu. Yine divanda ve kâşifte sika kaderi Ebu Züra onu gevşek buldu demiş. Sehebi. 107. hal tercümesi Davud bin Abdullah el-Evdi Sünen sahipleri rivayet etmişler. Şabi'den rivayette bulunmuş. Ahmet bin Hanbel Sika görmüş. Başkaları ise gevşek bulmuşlar. Zehebi bu kadar aktarıyor. Evet. Davud bin Abdullah el-Evdi Ezzaferi ee, ez Ebu'l-Ala' el-Kufi Künyesi ve nispesi Abdullah bin İdris'in amcası değil bu. Bir de Abdullah bin İdris'in amcası olan Davud bin Abdullah var. O değilmiş bu. Başka bir Abdullah ile ödü. Şabi'den Hümeyt bin Abdurrahman el-Himyeri'den rivayette bulunmuş. Kendisinden Züheyr bin Muaviye, Ebu Hamze es sükkeri Ebu Avane yani Vattah bin Yahya, Veki ve başkaları rivayette bulunmuşlar. Yahya bin Vadı, Estağfurullah. Ebu Avane, Yahya bin Vadı. Netice olarak bu ravi Onun hakkında bir eleştiri yok. Sadece İbn-i onun hakkında leyse bir şey dediği var. O da bununla başka birisini kastederek söylemiş. Yani Farklı bir ravi hakkında söylemiş bunun. İsmi benzer olan. Geriye onun hakkında tevsikine dair nakiller kalıyor. Yani burada Zehebi işte başkaları gevşek buldu diyor ya. Yani bunu göremiyoruz hal tercimelerinde. Ee, belki Yahya bin Mayin'in bu leyse bir şey sözünü kastediyordur. O da başka birisi hakkında. Evet. Sika, yani netice olarak Sika. Davud bin Abdülham el-Evdi. 108 Davud bin Abdurrahman el-Attar Bukhari ve Müslim güzelinde Sika, İbn-i onu zayıf saydı. Hakim de şöyle demiş. Bukhari ve Müslim Ondan, e, onun hakkında ancak e, hüccet olduğuna kanaat ettikten sonra rivayet ettiler demiş hakim. Ve iki yerde hüccet getirmişlerdir. Yani burada e, ihtilaflı bir ravi olması sebebi sadece i̇bn zayıf sayması. Zehebin'in aktardıklarından gözüken ee, Davud bin Abdurrahman el-Mekki el-Attar Ebu Süleyman künyesi 175 veya 174 senesinde vefat etmiş. Kendisinden cemaat yani kitap sahipleri rivayette bulunmuştur. Kasım bin Ebi Bezze'den Amr bin Dinar'dan Hişam bin Urbe'den İbni Cürec'den, mamerden ve başkalarından rivayet etmiş. Kendisinden İbnül Mübarek, İbn-i Şafi'i, Yahya bin Yahya ve başkaları rivayet etmişler. Evet, burada Yahya bin Mayin'in zayıf saydığını aktarıyor. İbn-i Mayin etmiş aynı zamanda. Ebu Davud, İcli, Bezzar ve başkaları da sık olduğunu söylemişlerdir. Ebu Hatim, La Be'sebih, Salih diyor. Sakınca yok onda, Salih'tir diyor. Hakim İbn-i yine zayıf saydığını rivayet etmiş. El ezdiği de onun hakkında konuşuyorlardı, eleştiriyorlardı demiş. Netice olarak İbn-i Mayin'in zayıf saydığına dair rivayet nakil hakkında i̇bn Hacer sabit olmamıştır diyor. İbn-i onu eleştirdiği sabit olmamıştır diyor et takripte. Ezdi'nin sözüne gelince... Eziden başka bu raviyi eleştiren kimse söz konusu değil. Bu ya bu muteber değildir, çünkü zayıftır. Ee, i̇mamlar özellikle tevsik etmişken buna itibar edilmez. Evet. Mughniye ve Elkerşiftte tevsik ilam ne işaret etmiştir hepiniz. İbn Hacer bu şey hakkında İbn Ma'in'den nakil hakkında ne diyor? İbn-i bu sabit olmamıştır, sayı olarak gelmemiştir diyor. Bilakis sabit olan Yahya bin Mayin'in bu ravi sıka gördüğü, tefsik ettiği. Bunu Darimi tarihi İbn-i rivayet ediyor. Diyor ki, Se'el tuhu an Davud bin Abdurrahman el-Attar. Yani Darimi sormuş Yahya bin Mayin'e. Fekale sıka, o sıka dedi. Valla tarihine bakmak lazım. Sünnen Ona... Muhtemelen o... Sünnen sahibi diğeri 255 kadar. Şimdi zaman olarak da çok uzak değiller. Darimi çok. yani Birkaç tane darimi var. Burada meşhur tek darimi zikretine göre Sünnen sahibini kastediyor olsa gerek. Diğerini Osman bin Said'e darimi diye açıklaması lazım. Osman bin Said datla var 109 Yani bu ravi Sika Bukhar ve Müslüm'ün müddet getirdikleri bir Sika Onu geçtik 109 Davut bin Amr et Dubbi Müslim ricalinden demiş Sika meşhur Ebu Züra münkerül hadis demiş Bu kadar aktarmış Sehebi Davut bin Amr bin Zuheyr bin Amr bin Cemil et Tubbi, Ebu Süleyman Ebu Süleyman et Tubbi yani künyesi El-Bagdadi. Ee, Müslimin büyük şehlerindendir. Ee, Nesebi hakkında ihtilaf var. 228 yılında vefat ettiği söylenmiştir. Mansur bin Ebi Lesvet'ten Hassan bin İbrahim'den ve İbnü'l-Mübarek'ten rivayette bulunmuş. Kendisinden de Müslim Nesai vaslı olarak Ebu Yahya Saika, Ahmet bin Ambel, Ahmet bin Mansure Ramadi ve başkaları ondan rivayet etmişler. İmamların cumhuru onu sıka görmüşler. İbn Hacer diyor ki İbnü'l Cevzi Et Du'afa'da Ebu Züra ve Ebu Hatim'in ikisinin de o münkerul hadis dediklerini rivayet ediyor bu araştırılmalı diyor. İbn-i Cevzi naklettikten sonra bu araştırılmalıdır diyor. Onların bu sözü de, Davut hakkındaki bu sözü e, bulunamamış kaynaklarda. E, bu, bu Ebu Züra'yla Ebu Hatim'in nünkerül hadis dedikleri de başka bir davutmuş Davud bin Amr da şeyde, Ebu Atim'in Cerfet Adil kitabında bu haltecimesi verilen Davud bin Amr'dan sonra ismi Davud bin Ata, Ebu Süleyman olan başka birisinden bahsederken bunu söylüyor. Belki de bu iki isim künyeler sebebiyle onun künyesi de Ebu Süleyman karıştırılmıştır diyor. Allahu alem. E, Cerh ve Tadil'in haşiyesinde de dipnotunda da şöyle denilmiş Davud bin Amr'dan sonra. İbn Hacerin eee اقول انما قال ذلك lem yetefattan el-evvel li yani muhtemelen diyor İbnü'l-Cevzi bu iki hal tercemesini ayırt edemedi diyor. Yani onun hakkında söylediklerini bunun hakkında aktardı. Bu onun yanılgısıdır diyor. İbn Hacer böyle söylemiş. Evet, netice olarak bu ravi de sikadır. Geçenlerden anlaşılan o. Zayıflığına dair söylenen şeyler sabit olmamıştır. Başka bir şahıs hakkında söylenmiştir. Künyesi ve nispesi benzeyen başka bir kişi hakkında. Zehebi de tefsik ile edileceğine işaret ediyor. Mizan'da böyle diyor. Muğnide ve Kaşf'da yine Sika diyor. Divan'da Sika veya Salih'ül Hadis diyor. Ebu Züra'nın sözünü tekrar aktarıyor. Evet, 110. Davud bin Ebi Af, Ebul Jehaf. Davud bin Ebi Af, Ebul Jehaf. Yani bu Ebul Jehaf, babası Ebu şeyin Afın künyesi oluyor, kendi künyesi oluyor eslastıyla. Kendi künyesi Ebu Jehaf, babasının künyesi Ebu Af. Davud bin Ebi Av. Tirmizi ve Nesay işareti var. Ahmet Sıka görmüş. Yahya, Yahya bin Mayin demiş. Ebu Hatim Salih'ül Hadis demiş. Ebu Hazım el Eşcai'den rivayet etmiştir. Burada herhalde Ebu Hatim'in Salih'ül Hadis sözünden dolayı burada zikretmişse Hebi. Yoksa Sıkalığına dair nakiller. Davut bin Ebi Av. Suveit et temimi el bercemi Demek ki babasının adı Süveyt'miş Ebu Af babasının künyesi ee, Temim kabilelerinden Beracim kabilesine nispetle Bercemi Denilmiş Ebu Cehaf Künyesiyle meşhurmuş Burabi Abdurrahman bin Subayhtan Ümmü Seleme'nin azatlısı Abdurrahman bin Subaytan, Cümey bin Umeyr'den, Ebu Hazım, Selman el-Eşcai'den, İkrim'e'den ve başkalarından rivayette bulunmuş. Kendisinden de Süfyanlar, iki Süfyan, Sevri ve İbn Uyeyne, Şurek, İsrail, Abdüsselam bin Harp ve Cemaat herkes rivayette bulunmuş başta başkaları. Süfyan ve Ahmet ve İbn Mayin Sıka demişler. Nesai onda sakınca yok demiş. İbn Ban si zikretmiş ve hata eder demiş. Ebu Hatim Salihul Hadis diyor. İbn Adi şiilikte aşırı gidenlerden de diyor. Hadislerinin geneli Ehlibeyt hakkındadır diyor. E ee, Rical hakkında konuşanların sözlerini, bu kişi hakkında söylediği sözleri göremedim diyor. Yani Rical Tenkin'in de bulunan kimselerin bu adam hakkında sözünü göremedim diyor. Bana göre benim katımda o kuvvetli değildir. Ve hadisiyle hüccet getirilecek kimselerden de değildir diyor İbn-i Adi. de Süfyan'dan naklen Şia'dan idi demiş. Süfyan öyle demiş. Bu Davut hakkında İbn-i Hacer'de saduktur, şiidir demiş, bazen hata eder demiş netice olarak hatası araştırılır hatasına dikkat edilir ee, az rivayet eden birisi eğer hatası az ise hatası ciddi boyutta değilse rivayeti kabul edilir Allah'ın iyi bilendir Bidat ile ilgili rivayetlerinden de sakınılır. Özellikle Şiilikle itham edildiği için ehl hakkında Beyt rivayetlerinde sakınmak gerekir. O olmaz. Mughni'de Sika e, Cemaat onu Sika saydı demiş. O Süveylih demiş. Yani makbul olduğuna işaret etmiş. Mutabis olduğu zaman. İhtilafu fihi vehtemel denilmiş divanda. Yani onun hakkında ihtilaf edildi. Ee, muhtemel yani hadisinin zayıflığı muhtemel. Çok zayıf değil, zayıf derecesinde olduğunu söylemiş. 111 Raşid bin Sad 4 Sünnen sahiplerini işaret etmiş. Zehebi ve Saduk, Tabi demiş. İbni Azmon'un hakkında zayıf demiş. Başkaları ise tevsik ettiler demiş Zehbi. Evet, Raşit bin Sa'd el Mukra'i Mukra'i ee, Mukra Dimeş kariyelerinden, Dimeşkin köylerinden Mukra köyüne nispetle Mukra'i deniyor. Ee, humusludur. Humusi'de denilir yani. Vefat yılı 108 veya 113. Sevban da devam eden. Sad bin Evi Ebu Derda'dan, Amr bin el As, Zimihber el Habeşi ve sahabeden daha başka kimselerden Allah'tan razı olsun rivayet etmiştir. Kendisinden de Hureyz bin Osman, Safvan bin Amr, Muaviye bin Salih el Hadrami, Ali bin Ebi Talha, Fevr bin Yezid ve başkalar rivayet etmişler. i̇bn Ma'il, Ebu Hatim, İcli, Yakup bin Şeybe, Nesai, İbn-i Sa'd. Bunlar sekâ diyorlar. Bunları İbn-i Hacer zikrediyor ve Hakim Darekutni'nin onu zayıf saydığını aktarmış. Aynı şekilde İbn-i da zayıf saymıştır. Aleyküm selamünaleyhisselam. Sevban Radyaland'dan Sa'd bin Evakkas'tan Ebu, Ebu Derda'dan işittiği konusunda eleştiri var. Gazzarı işitmediğini söylemiş. İbn Hacer de "Sika çokça irsalde bulunur." demiş. Çokça müselle rivayet eder demiş. Netice olarak bu ravi sıktır. İbn Azm'ın zayıf sayması muteber değildir tefsik karşısında. Yani bu konuda uzman imamların Tevsil karşısında İbn-i zayıf sayması geçerli değildir. Zehebi bu konuda İbn-i kalarak zayıf dedi demiştir mizanda. Yine Sika'dır, Zehbi söylüyor. Sika'dır. Ebu Muhammed bin Hazm zayıf dedi. Bunda yani onu zayıf saymada dayanağı nedir bilmiyorum dedi Zehebi. Ama Darekutni'den nakledilen tadıife gelince, Zehebi bunun tam tersini aktarıyor, rivayet ediyor. Dârekutni dedi ki yûteberbihî lâ be'sebihî. Yani ona itibar edilir, onda sakınca yoktur. Dârekutni'nin böyle dediğini aktarıyor. Bu zehbi'nin kavli, yani onun sözü bize göre, bizim katımızda ıstılah olarak bu daha yüksek bir mertebedir diyor. Yani lâ be'sebih sözü ve cumhurun görüşle karşılaştırıldığı zaman onlara muvafıktır diyor. Evet. Amin. Muhtemelen diyor onun hakkındaki cerhin sebebi sadece diyor irsalde bulunduğu için diyor. Bu da diyor lekeleyici bir eleştirici eleştiri değil diyor. Allahu alemi demiş. Yani Zehebi bu ravinin Raşid bin Sa'd'ın zayıf sayılma sebebini bilmediğini söylüyor. Yani buna bir dayanak yok. Belki de diyor irsalden dolayı. Çünkü Daire iki tane rivayet var. Birinde zayıf diyor, birinde ona itibar edilir, sakınca yok diyor. Böylelikle Daire bu ikinci sözü diğerlerinin tefsikiyle ittifak ediyor. Geriye İbn-i Azim'in kalması kalıyor yani zayıf demekle. Çünkü i̇bn burada evet belki münekkid alimlerden ama e, muasır olmadığı için nakil yoluyla bilir bunu ancak. Yani neye dayanarak zayıf saydı? Zeheb diyor ki bilmiyorum. Biz de bilmiyoruz. 112 Raşid bin Keysan, Müslim Ebu Davud Tirmizi işareti var. Meymun bin Mihran'dan rivayet etmiş. Onda gevşeklik var i̇bn Mayin ve başkaları onu sika gördü diyor Zehebi. Evet, Raşid bin Kaysan El-Absi Ebu Fezare künyesi Evet, Kufi, El-Kufi nispesi. Ee, Müslim'de Memune radıyallahu anh'ın evliliğiyle ilgili bir hadis Yer almış Sayı Müslüm'de. E, Neymun bin Mihran'dan, Abdurrahman bin Nebileylâ'dan ve cemaatten rivayet etmiş. Kendisinden Hammad bin Zeyd, Essevri, Ebu Naim ve Tayfe. Bir topluluk rivayet etmişler. Netice olarak, İbn-i Sika diyor. Darekutni Sika diyor. İbn-i sika diyor. İbn-i ibn hadis İza kâne fevkahu evdûnehu sika Eğer kendisinden rivayet ettiği ve ondan rivayet eden sıka ise o da sıkadır diyor. Yani burada şey işaret ediyor. Yani bunlarla ilgili bir zayıflık varsa bundan kaynaklı değil diyor. Ya kendisinden rivayet ettiği kimsedendir ya da ondan rivayet eden kimsedendir diyor. Fe emma e, misli ebi zeyd Mevla Amr bin Hureys'lediği la ya'rifu ehlil ilim fela. Ama diyor Zeyt Avun bin Hureys azatlısı olan Ebu Zeyd gibilere gelince o bilinmeyen bir kimsedir. Onun durumu böyle değil diyor. Yani bilinmeyen bir kimse gibi değil diyor Yani sıka olduğunu söylüyor böylelikle net söylüyor. Şey değil yani bu. Meçhul olduğundan dolayı teşvik ettiklerinden değil İbn İban o manada bu. Ebu Hatim'de salih demiş. Ebu Züra hadisu ebi fezare leyse bi sahih. Künyesi Ebu Fezare bunun. Onun hadisi sahih değildir demiş. Evet. Bu ravisi kadır. İmamların onu tefsik etmesinden dolayı. Ama onun hakkında cerh olarak söylenenler zarar vermez. Şu sebeplerden ötürü. Ebu Züra'nın sözü zahir üzere değildir. Nitekim cerh ve tadilin muhakkiki halik olarak, dipnot olarak, bu sözde dipnot olarak şöyle demiş. Mizi veya İbn-i Hacer, Ebu Züra'nın bu sözünü nakletmemişlerdir diyor. Sanki diyor bunu e, İbn-i hadisine hamletmişler diyor. E, ve Ebu Fezare'nin Ebu Zeyd'den e, nebizle vudu, yani nebizle, hurma nebiziyle, hurma şirası ile abdest almak hakkındaki o zayıf rivayete binaen söylemişler diyor. Burada yani İbn-i İpan'da dediği gibi yukarıda rivayet ettiği Ebu Zeyd'den kaynaklı bu. Ebu Zeyd'den de bu rivayet etmiş. Yani bu onun suçu değil, Ebu Zeyd meçhul olan Ebu Zeyd'in suçu diye işaret ediyor. Ve zira Ebu Zeyd meçhuldür demiş. Evet. Bu da İbn-i Hatim'in El İlel'deki sözünü destekliyor. İbn-i Hatim demiş ki Ebu Züra'dan şöyle dediğini işittim. Ebu Fezare hadisi sahih değildir. Yani bu Ebu Fezare'ye bir cer değil. Onun rivadettiği hadis sahih değil demiş. Kendisini cerh etmemiş. Ve Ebu Zeyd meçhul devam ediyor. Ebu Zeyd meçhuldür diyor. Yani illet Ebu Zeyd'den. Yani ne bizle abdest alma hadisi sayıd. Bu Ebu Zeyd sebebiyle. Ebu Fezare sebebiyle değil. Evet. İbn-i da neyi kastetti böylece ortaya çıkıyor. Az önce aktardığımız ee, evet. Bu, bu da ortaya koyuyor ki geriye cerh diyebileceğimiz sadece Ebu Hatim'in salih sözü kalıyor. O da müteşehhidlerden olduğu için bu durumda onun tefsikine zarar vermez. Yani imamlar tefsik etmişken bu zarar verici değil. El Kaşif'te sıka demiş. Divanda da Zehebi sıka Bazılar gevşek gör demiş ve mizanda tefsik ile amel edileceğini işaret etmiş. Evet, 113. Rabah bin Ebi Ma'ruf. Müslim ve Nesai işareti var. Atadan rivayet etmiş. İbn-i Mayn zayıf görmüş. Ebu Hatim Salihul Hadis demiş. Nesai kuvvetli değil demiş. Yani burada da tefsikine dair bir söz yok. Sadece işte Müslüm'ün rivayette bulunmasına işaret etmiş. Zehebi. Evet bu da geniş incelenmesi gereken bir Rabi. Rabah bin Ebi Maruf, e, i̇bn Ebi Sâre el-Mekki. Ata'dan, Kays bin saattan mücahitten İbne i Müleyke'den ve başkalarından rivayet etmiştir. Kendisinden de es Ebu Ahmed-i Zübeyri, Veki, Ebu Davud-i Tayalisi ve başkaları rivayet etmiş. Zehebi'nin aktardıklarına ek olarak, Amr bin Ali el-Fellas şöyle demiş. Yahya bin Said ve Abdurrahman bin Mehdi, Rabah bin Nebi Maruf'tan hiçbir şey rivayet etmezlerdi. Abdurrahman... Ondan rivayet etti sonra terk etti demiş. İbn İd'an Hatayeden kimselerdendi. Sikalardan e, tabi olunmayan rivayetlerde bulundu. Yani başkalarının rivayet etmeye tek kaldı rivayetlerde bulundu. Velaze inne minel hadis ve ihticac bima vafaqa siqat minar Yani bunu makbul mertebesinde görüyor İbn İd'an. Bana göre diyor, o tek kaldı hadislerde hüccet olmaz. Ama sikalara muvaffakat ederse o zaman hüccettir diyor. Nitekim diyor, Yahya ve Abdurrahman onu terk etmişlerdi diyor. Ebu Züra Salih demiş. Nesai bir yerde zayıf demiş. Ahmet Salih idi demiş. Yani adaletiyle ilgili söylemiş Salih idi diye. i̇bn Adi Sak, e, rivayetlerinde sakınca görmedim. Bir tek münker rivayetimde bulamadım demiş i̇bn değil. el icli onda sakınca yok demiş. i̇bn Saduk yanılgıları var demiş. Netice olarak e, ıslah gereği bu söylenenlerden çıkarılacak sonuç bu ravinin zayıf olmasıdır. Nitekim onun hakkında Cerhler sabit olmuş. Tadil mertebeleri de çok düşük seviyede. Allah en iyi bilendir. Yani durumu müşkil bir ravi bu. Ee, İmam Zehebi onun hakkında da hüküm vermekten tevakuf etmiş. Yani net bir şeye varamamış. da Kaşt-ı el de zikretmiş ama onun hakkında hiçbir şey söylememiş. Diğerlerinde hep böyle görüşünü belirtiyorlar bu ki. Sadece söylenenleri aktarmakla yetinmiştir. Ee, belki de imamların onu zayıf saymasını tercih ediyor Allahu alem. Sadece bunları zikretmekle yetinmiş. Evet 114. Rebi bin Osman Müslim ve İmam Mace rivayet etmiş. İbnül Münkedir'den, yani Muhammed bin Münkedir'den rivayet etmiş. Vusik diyor, tevzik edilmiştir. Ebu Hatim Münkallad istemiş. İşte bu kadar aktarıyor. Rebi'a bin Osman, bin Rebi'a bin Abdullah bin Hudeyr etteymi, Ebu Osman, el medeni, 154 senesinde vefat etti, söylenmiştir. Ee, Tehsilde şöyle demiş: Onun, onların yanında bir hadisi var. Yani müslimlerin e, sahipleri di katında, kuvvetli mümin Allah'a zayıf müminden daha sevindir hadisi. Bunun hadisiymiş. Bu Rabi, Rabia Rebiya, Seil bin saattan mürsel rivayette bulunmuş, Zeyd bin Eslemden rivayet etmiş. Amir bin Abdullah bin Ezzübeyr'den İbn-i Münkedir'den ve başkalarından rivayette bulunmuş. Kendisinden de i̇bn Mübarek, i̇bn İdris İbn-i Ebi Fudeik Veki ve başkaları rivayet etmişler. İbn-i Sika diyor. İbn-i Sa'd Vakidî'den nakli Sika idi. Az hadis rivayet eder demiş. Kâne fîhî usr yani onun tökezlemeleri var demiş. İbn-i Vattah, İbn şöyle dediğini içtim diyor. Rebiya bin Osman Sika'dır. Mes'ud es-secezi, hakimden şöyle dediğini rivayet etmiş. Kâne min sikâti ehlil medîne, Medine'nin Sıkalarından idi. Mimmen yücme'a hadîsî, yani hadisi toplanan, yazılan kimseler dendi. İbn-i es-sikatta zikrediyor. Nesâî leyse bihi Ebu Züra o sıtkan nispet edilir diyor ama o kadar da kuvvetli değil diyor. Yani adaleti hakkında sıdk ama ezber hakkında kuvvetli değil. Yine Ebu Hatim münkerü'l hadis demiş. Hadisi yazılır demiş. İbn Hacer de saduk yanılıkları var demiş, tahribti. Netice olarak bu ravi Az yanılan bir sıkadır. E, nitekim Müslim onunla sayında hüccet getirmiş. Kuvvetli mümin Allah katında zayıf müminden daha e, sevimlidir hadisiyle. E, bunu tahric etmiştir ondan. Ve Müslimde bunun mutabisi yok. Yani bu raviye mutabadeden yok. Yani bunla hüccet getirmiş. Burası net. Ebu Hatim Cerh'de müteşedditlerden yani mükerrel hadis diyor o ve cer sebebini açıklamıyor. Yani bu mükerrelikle kastedildiğine tek kalmasını, yoksa gerçekten şaz manasında bir rivayette bulunmasını. Yani ee, sika Yanılgıları olabilir. Yanılıkları var. Allah izin verirse bir sonraki derste 115. madde rebi abin kultun ve devam ederiz. Subhaneke Allah'ım ve Ubeyamdik ve Eşhedünle İlahi İlahi İlahi ve Estağfurullah ve